Fatiha Suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Övgü, Rahman, Rahim, hesap gününün sahibi, alemlerin de Rabbi olan Allah içindir. Rabbimiz, yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimet verdiklerinin yoluna ulaştır, gazaba uğratılmışların ve sapkınların yoluna değil.